Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nesta'inuhu wa nestaferu. Ve na'ud billahi min şurur enfusina ve min sayyiati a'malina ve men yehdihillahu fe ve men yudlil fe Ve halile lehu. Fe eşhedü en la ilaha illallah ve la şerike lehu. Fe eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ya eyhellezine emeetu'llaha hakqati ولا تمو فين إلا بأنتم مسلمون. يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق من حاز الجحاب بث منهم رجالا كثيرا ونساء. وتقول الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين عمروا تقول الله بقول سديد يفلح لكم Ey Allah'ın yolunda olanlar, Şüphesiz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamıdır. Ve en hayırlı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve en Muhammed sallallahu ve sellem'in yoludur. Başarılı İşlerin en şerlisi, en kötü en çekini dinde olmayı da sonradan ortaya çıkartılanlardır. Ve külle muhtefetin bid'at. Ve sonradan ortaya çıkartılan her şey bid'attır. Ve külle bid'atin dalala Her bid'at ise dalalettir. Ve külle dalaletin finnayat. Her dalalette muhakkak kendisi de, ehli de ateşte olacaktır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söz. sözü onun dibi üzere. Emme Kardeşlerim hoş geldiniz. Bugün tevhid dersimizde bundan önceki birkaç dersimizde yaptığınız gibi La ilahe illallahın yani kelime-i tevhidin anlamı, içeriği nedir? Bunun tefevratı nedir? O mevzuları işlemeye devam edeceğiz. Bundan önceki dersimizde nazarlık içerisinde şirk bulunan rukiye, okuma ve muskalar mevzuuna değinmiştik. Bugünkü mevzumuz da taş, ağaç, bina veya bir bölge gibi sahip olmadığı halde bu tip şeylerden bereket ummak nedir? Böyle bir ameli yapan kişinin yaptığı iş nedir? Ona bakacağız. Bereket ummak yani bir işin çoğalması, umulan şeyin güzelleşmesi, genelleşmesi veya bir hayır elde etme, hayır çoğaltma gibi beklentilerdir bereket bereketimler. Bunlar da sadece Allah Azze ve Celle'den istenir. Birileri ismini saydığımız bu ağaç gibi, taş gibi, bölge gibi veya başka bir mahluktan, başka bir yaratılmış şeyden Allah'tan İslam'a sunması gereken biri bereketi isterse eğer, bu kişinin hükmü nedir? Bugün ona değinmeye çalışacağız. Hüsan-ı <gülüyor> Muhammed bin Süleyman et-Temini derkenisi. Buna dair Mecm Suresindeki arka arkaya gelen beş ayeti delil olarak getirmekte devamında da Ahmet bin Hanbelin Müsnedin'den Tirmizm'in sünnelinde gelen ve Tirmizm'in Sahi olarak adlandırıcı bir hadisle bu iddiasını desteklemektir Musalli İbrahim Abdullah'ın bu dersini, bu e, babını işlerken biz bugün bir tane de yeni isminden bahsedeceğimiz kişi olacak ki e, onun hayatı hakkında çok kısa bir e, bilgi vereceğiz. O da Ebu Vahil Eleyti radiyallahu meşhur ve sahabidir. Biliyorsunuz, derslerimizde Kur'an'ın indiği dönemdeki cahiliye ile şimdiki dönemimizdeki cahiliye karşılaştırmaya çalışıyoruz. Kur'an'ın indiği dönemdeki şirk ile, küfür ile bu dönemde, bu çağda bizim karşılaştığımız ve karşılaşabileceğimiz küfür ve şirkleri incelemeye çalışıyoruz, kıyaslamaya çalışıyoruz. Ve görüyoruz ki bunlar arasında isim değişikliği dışında bir fark yok aslında. Dersimizin ortasında da bir sebeple söyleyeceğimiz gibi İslam isme bakmaz, şekle bakmaz. İslam bir meselen hükmüne bakar. O yapılan iş, söylenen söz caizse bunun ismi ne olursa olsun dini uygun olur Yok dini aykırıysa ismi, şekli nasıl olursa olsun... Dine aykırıysa bununla amel edilmez. Dolayısıyla biz hep putperestler diyoruz. Mekke müşrikler, Kur'an'ın müşriklesinden dedi kişileri adlandırırken, zemmeder, tutulurken Mekke müşrikleri diyoruz. Bir de bu Mekke müşrikleri Allah yoktur demiyor ki. Böyle bir şey mi zannediyor? Değil. Ne yapıyorlardı? Sadece Allah Azze gücü altında olan şeyleri. Sadece Allah'tan istenecek şeyler. Sadece Allah'a yapacak ibadet çiziklerini Allah'la beraber veya Allah'ı e, devre dışı bırakarak bir mahluka veya mahlukları yapıyorlar. Bu asırda bunlar yok mu? Ziyadesi var. İşte biz şimdi bu asırda olan kısmını inceliyoruz. Geçmişteki olan kısmıyla bu asırda olanların hükümlerinin aynı olduğunu ortaya sermeye çalışıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü bu ülkede bizler de bir böyle inanmıştık, böyle inandırmıştık, daha doğrusu, yetişmiştik. Bu ülkede birileri La İlahe İllallah, Muhammeden Resulullah demekle zanneti hak ettiğini zannediyor. Böyle bir inançla yoğrulup, kavrulup, dolayısıyla ne yaparsak yapalım artık bu sözü inkar etmediğim sürece, ben bu söylediğim sözden döndüm, bu sözü terk ediyorum demediğim sürece dinden çıkmayacağımızı, dolayısıyla ateşe girmeyeceğimizi, cenneti garantilemiş gibi olacağımızı zannediyor. Şu dışarıdaki insanlar da böyle yapıyor. Allah-u Teala'ya hamdül senalar olsun ki bir şeyler öğretti bize. Hiç yoksa iyiliğin ne olduğunu, kötülüğün ne olduğunu, şirkin, küsurun ne olduğunu, tevhidin, Allah'ı birlemenin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Hatalarımızdan dönmeye çalışıyoruz. Yanlışlarımızı terk etmeye çalışıyoruz. Terk ettik demiyoruz. Hala bir kısım zahilimiz olacak. Hala bir kısım belki de farkında olan şirkimiz, küfürümüz orada İddia etmiyoruz ki biz dünyanın tek ve en tevhid ehli kişileriyiz. Değil. Öğrenmeye ve öğrendiklerimizi amel etmeye gayret ediyoruz. Sizler de bu derse devam etmekle Allah size razı olsun. Niyet ve amellerinizi ve amellerinizi salih olsun. Bu iddianın İspatçıları konumundasınız inşallah. Biz, bizler buna şahitlik yapıyoruz. Çünkü evlerinizden, baklığınızden, işinizden, gücünüzden fedakarlık yaparak buraya geliyorsunuz. allah Teala ziyadesine karşılık versin sizlere. Amellerinizi salih desin, amellerinizi salih desin. Kendisine razı olduğu kullarından olarak kavuşmayı bize nesil etsin. Bu girişten sonra izahımıza geçelim. Musalli Rahimullah taş, ağaç, bina, kürbe, kabir veya bölge gibi mahluklardan bereket bulmanın şirk olduğunu, bu bereket beklentisi içine girenin de müşrik olduğunu ifade etme sahibinde bu başlığı açmıştır. Delil olarak da aşağıdaki ayetleri ve e, Tirmizi ve Ahmet bin Amel'e gelen hadisi e, ortaya sunulmuştur. Necm suresindeki ayetlerde Allahu Teala buyurur ki <Sessizlik> Eferâ lat lâtevel uzza Lat ve uzza'yı gördünüz mü? ve menat et ve üçüncüler olan diğeri menatı gördünüz mü hiç onlardan bir fayda veya onların bir zarar verdiğine şahit oldunuz mu ne zaman indi bu ayetler lat menat uzza putları yerle bir edildikten sonra yani ilah olarak tapınılan tek tanrıcılığa girilen o taş ağaç ve benzeri şeylerin kazırların yerle bir olmasından sonra bu ayetler Şimdi de allah Teala buyurdu ki sizin bir zamanlar taptığınız o şeyler, menfaat beklediğiniz, bereket olmanız, hayır hissediğiniz o şeyler kendilerine bile fayda veremedi. Yani kendilerini koruyamadılar. Görüyor musunuz bunları? Elekumu zekaru ve lehul unsa Siz erkek çocukları, erkekleri kendinize ait aitletiyorsunuz da dişleri Allah'a ait addedir tilke izen kısmetum Bu ise gerçekten insaksızca, adaletsizce yapılmış, yapılmış bir taksindir, paylaştırmalıdır. inhiye illa esma'um semmeytumu ha entum ve abakum ma enzel biha min sultan. Bu ismi geçenler ise Laat, Menak, ve diğerleri ise sizin ve babalarınızın isimlendirdiği şeylerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında bir delil indirmemiştir. Onların ilahlığına veya bereket getirdiğine veya fayda vereceğine veya zarar vereceğine dair bir delil getirmemiştir. Bilakis bu isimleri sizler ve babalarınız verdiler. Kendi zannınızdan yaptınız yani. اِي يَتَّبِعُونَ اِلَّا الزَنَّ ve تَحْوَ enkus. Onlar bunu yapmakla sadece zanna uyuyorlardı. Zan besliyor, besleyerek buna uyuyorlardı ve nefislerini hevasına uyuyorlar. Bu şekilde bir zan ve heva'ya uymakla o ilah ilahlara, lahlım, idat ve şeylere kulluk etmeye başlamışlar. Ve laqad cā'ahum min Halbuki andolsun ki onlara azgınlığından bir hidâyet doğru yol taksus gelmişti beyan edimişti. Lat, Menat ve Uzza ve benzeri putların ibadet edilen tazimde bulunan, bereketi umulan putların yerildiğini, onların bir fayda veya zarar veremeyeceğini açık, seçik veyan eden ayetler. Bu ayetlerin içerisine geçen özellikle ilk e, üç tanesi var ki büyük put. Onların izahına geçelim. Emredecek notlarda var zaten bir kısmı. Lat ismiyle isimlendirilen o put, Febif ahalisinin putuydu. Kuzey ve huza Kabilelerde aynı şekilde okuta ibadetlerler tapınırlar. Bunları o geçmiş dönemdeki bazı bölgelerde yaşayan Arap kabilelerinin isimleri. Alimler Lat ismini izah ederken iki şekilde izah ederler. Birincisi der ki bir grup Lat ismi El Ilah Allah'ın El Ilah isminden alınmıştır. El Ilah nasıl bir zeker erkek ismi ise biliyorsunuz Arapça'da e, nesneler veya canlılar iki cinstir. Müzekke ve müennef dediğimiz erkek ve dişi. Her ne kadar aslen erkek ve dişi olmasa da kelimeler, kavramlar da erkek bir işidir. Arapçayla az buçuk haşır olanlar bunu bilirler. el ilah erkek ismidir. El-Lad ise dişi ismidir. Yani ilahın dişisi manasına o isim konulmuştur der. Alimlerin bir kısmı. Allahu Teala böyle bir dişi edinmekten veya dişi bir ilah edinmekten yardımcı olarak münezzehtir şüphesiz. Ayette geçen Uzza, lat kelimesine tekrar döneceğim. Ayette geçen Uzza kelimesi ise Allahu Teala'nın el-aziz isminden alınma ve onun müemnestir, dişisidir derler. Nasıl el-aziz olan Allah azze ve celle müzakker bir ismin sahipse hani ne kadar kendisinden müzakkerlik, müemnestlik yani bir olmasa da onun ismi müzekkerdir tüm isimler müzakkerdir es El-Alim, El-Afur, -e El-Ghafur. Bunların hepsi müzekke isimlerdi. Onlar da bu putlarına, edindikleri bu putlara isim verirken allah Teala'nın isimlerinden alıntı yaparak onların dişlerini koymuşlar. El-Uzza'da, yani Uzza ismi, put ise, putun ismi ise Allah-u Teala'nın El-Aziz isimlerinden alınarak konmuş bir isim. İbn-i Kesir Rahimahullah der ki Lat-putu Taif'te bir taş parçasıydı. Kaya parçasıydı. Ve nakışlarla süslenmiş beyaz bir taşlar. Beyazımsı bir taştır. Taifliler o putu tazim ederler. Yüceltirlerdi. Ona bir takım ubudi, ibadet çeşitlerinden işler yaparlardı. Ve Kureyş kavmi dışında diğer tüm Arap topluluklarına karşı Lat putuyla övünürlerdi. Çünkü en büyük put onların. Bizim milatımız var. Diyerek başka kavimlere karşı övünürlerdi. Ama Kureyş kavmi dışında çünkü Kureyş'in hem Uzza ismi putu vardı hem de Kabe onların kontrolündeydi. Mescid-i Mescid Haram dediğimiz Kabe onların kontrolündeydi. Anahtarı onların elindeydi. Hizmetkarlığını onlar yapıyorlardı. Bundan dolayı Kureyş kavmini istisna tutuyorlardı. Onun dışında tüm Arap kavimlerine karşı en büyük bizim putumuz bizim ibadet ettiğimiz diyerek övünürlerdi, iftihar ederlerdi. Taif'teki bu lat putunun hem örtüleri vardır, hem de hizmetkarları vardı. Ona birileri hizmet ederdi. Bu hizmetkarlar size bir şeyler andırıyor mu? Şöyle hatırlatıyor mu? Türbelerde türbedarlar var mıdır? Oraları temizleyen, bakımını yapan, oradaki eksiklikleri, noksanlıkları tamamlayan Rüya o içinde yatan birilerine abdest suyu hazırlayarak ibrik koyan birilerini hatırlıyor musunuz? İşte o putperestlerin ve o putlarına şey yapalım, hizmet eden hizmetçileri vardı. Görevli yani veya kendisine vahbetmiş o işe birileri vardı. Lat putunun ve uzak putunun da olduğu gibi. İbn-i dediğine göre Resulullah Aleyhisselatü İslam'ın hakim oluşundan sonra değerli sahabi Muguye bin onu bu puta göndermiş. O da bu kutu karşılanmış ve ateşte yakmıştır. Bu şekilde yeryüzünden gizli eseri kalkmıştır. <gülüyor> İkinci bir izah daha var. Bu da birinci izahı açıklayan sabette. Biliyorsunuz cahiliyede de bir kısım ibadetler, Allahu Teala'nın sevdiği ve emrettiği ibadetler yapılıyordu. Hac bunlardan birisiydi. Nitekim Mescid-i Haram hac tavaf ediliyordu. Buraya Hacca gelen yabancı topluluklara, yabancı insanlara ve yerli insanlara hizmet eden, ikramda bulunan cahili insanlar vardı. Cahil ama ikram etmenin, cömertlik yapmanın Allah'a yakınlaştırıcı amel olduğunu bilerek ikramda bulunan insanlar vardı. Lat isimli birisi de bunlardan. Bu adam ne yapardı? Sevik dediğimiz un çorbası yapardı. Onu yağla karıştırıp onun üzerine yağ dökerdi. Ve hacılara ikram eder. Bir kısım hacılara ikram eder, bir kısım da satardı. Satarak para kazanırdı. Bu işi de bir kayanın yanında yapardı. Kendisinin bulunmadığı dönemlerde gibi ikram edemeyeceği durumları göz önüne tutarak da kayanın üzerindeki oyuk yerlere yaptığı bir çorbadan dökerdi ki birileri de o çorbadan yesin. Kendisini dağıtmadı, ulaştıramadığı durumlarda o kayanın üzerinde bulunan çorbadan sebil diyoruz yani. O kayanın üzerine sebil olarak koyar, insanlara ikramda bulunur. Aynı zamanda da bir kısım gücü kuvveti yerinde olan, maddi durum yerinde olanlar satarak bu kesimini temin eder. Bu adamın yaptığı bu güzel işte imrenen bazı cahiller, adam öldükten sonra o kayanın yanına tazim ederek ve o çorba sahibini, çorbayı dağıtan o kişiyi e, anarak, anmak maksadıyla kayanın etrafında toplanmaya başlar. Bu yavaş, yavaş yavaş yavaş onun tazim edilmesine, yüce, salih bir insan olmasına ve yani böyle bir inanca götürdü insanları ve o hayatı artık tazim edilen Sonra onun üzerine bina yaptılar. Birçok bereketli olduğu mübarek olduğu düşünülen yerlerde yapıldığı gibi bina yaptılar ve insanlar artık resmi tören şeklinde veya bir vazifeymiş gibi hac etmeye veya yani o bölgeye yol düşenler o kayayı tazim etmeye başladılar. İbadet niyetli o kayanın etrafında bulunmaya, ona adaklar alamaya, ona istekte bulunmaya başladılar. Halbuki denildiğine göre Lat isimli o kişi salih bir insandı. Kendisi geçimini temin ettiği gibi insanlara hac eden, insanlara, hacılara da ikramda bulunuyor. Bu kıstayı anlatınca hemen aklımıza tahmin ediyorum Nuh kavmi içerisindeki salih insanlar hakkında e, aşırıya gitme kıssası geldi. Orada ne yapıyordu İbn Abbas s.a.m.'nin <gülüyor> Nuhayr'de anlattığı hikayeye göre rivayete göre salih insanlar vefat ettikten sonra şeytan insanlara vahyetmişti. Demişti ki bu salih insanların resimlerini şöyle meydanlara yapın ki Onların e, amelleri gözünüzün önüne gelsin. Onların güzel işleri gözünüzün önüne gelsin. bunu hatırlayın. Onlar gibi olmaya devam edin. Unutursanız gider. Onlar da gider. Amelleriniz de gider. Ayaklarınızı kayar. Onlar şeytanın bu vesvesesine kulak verince bir zaman sonra bir dönem sonra belki de, meydanlara onların putlarını yapmalarını vahnetti. Onda da Şeytana uyduğu zaman insanlar, bu sefer bu yaptığınız işi sadece meydanlara hasretmeyin, evlerinizi de yapın ki evlerinizi de o insanları anın, o insanların güzel halleri gözünüzün önünde olsun, güzel amelleri, salih amelleri evlenin diye e, vahiyde bulunmak, bunlar şeytana vahiyden. İnsanlar bunu da yaptı, bir müddet sonra artık evinde put gören insanlar, babalarından bunu gören, dedelerinden bunu alan insanlar artık bunun dinen olması gereken bir iş olduğunu varsayarak ona tazimde bulunmaya başladılar. Onlardan bir şeyler istemeye başladılar. Onlardan korkmaya başladılar. Onların bereketini umar hale geldi. Bunlar nasıl oldu? Kademe kademe. Birden olmadı. Zaten şeytan şimdi çıksa bizim önümüze her hangi kılıf çıkarsa çıksın. Şirk diyebildiğimiz, şür diyebildiğimiz, isyan diyebildiğimiz şeyi Allah'a itaat diye, ibadet diye kandırabilir mi bizi? Yok kandırmaz. Nasıl yapar? Kademe kademe yapar. Zamanla yapar, zamana yayar. Tüm insanlığı böyle kandırmıştır. Bundan sonra böyle yapmaya devam edecektir. Onun yolu bu. İnsanlara önce çirkin şeyleri güzel göstermeye çalışır. Güzel gösterdi mi artık en önemli kademeyi atlatmış demektir. Ondan sonra yavaş yavaş onun arkası gelir. Lat e, isimli şahsın çorba yaptığı yani da çorba yaptığı bu taş parçasının tapınılan bir puta dönüşme hikayesi de budur. Hem o Lat isimli kişinin kabrinini yüceltmeye başladılar. O kabirde, e, kabrin başında durarak kabir sahibini yüceltmeye, tam ne söyleyeyim onu anmaya başladılar. Hem de o çorbanın yapılıp dağıtıldığı, kayanın yanında ibadet maksat durarak Orayı tazim etmeyi üretmeye başladılar. Niyet güzel. Ama bu niyet güzel ise yapılan her işte güzel midir? O soru şartış. Niyetin güzel olması, her işin güzel olmasını veya o niyetle yapılan işin güzel olmasını gerektirmez. Allah'a yaklaştırıcı ibadettir diye bir şeye bir hüküm verebilmek için onun Allah'ın kitabında veya Resulünün sünnetinde gelmiş olması lazım. Yoksa biz o işe nefsimiz güzel görüyor diye güzel ismini veremeyiz. Ve o işi dinlenmiş diye algılayıp yapamayız. Bu tam bir cahiliye iştir. Bu cahillerin, bahsi geçen cahillerin yaptığı Latın Latin hikayesi böyle. Uzda Putu ise Mekke ile Taif şehirleri arasında Nahle denilen bir bölge var. Bu bölgede bulunuyor. Ve bunlar bu Uzda dediğimiz bir ağaç. Bir rivayete göre üç tane ağaç yan yana, bir rivayete göre tek ağaç. İnsanlar nasıl kanlılarsa, geçmiş hikayesi çok fazla bilinmiyor, nasıl kanlılarsa bu ağaçların veya ağacın bereketli olduğunu, tazim edinler olduğunu inanmışlar, üzerine örtü örtmüşler, bina yapmışlar, bunlar yapıla yapıla artık ağaç parçası, bir zaman sonra tapınılan bir puta dönmüş. Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ikazı var bizlere, diyor ki, Elim bir zaman sonra olacak kaldırılacak insanların arasında. Ve bu kaldırılma insanların göğsünden sökülüp alımı, halinden sökülmekle olmayacak. Bilakis allah Teala alimleri öldürecek ve yeryüzünde alimler azalacak, hatta kalmayacak. İnsanlar alime ihtiyaç duyar her zaman. Sorular olacak, sorunları olacak. Bunlar danışacaklar birilerini. kimlere cahillere danışacaklar. Cahiller de biz bilmiyoruz demeyecekler de bunlara fetva verecek. Bu şekliyle hem onlar galayete düşecek, sattığına düşecek hem de fetva verdiği insanları galayete sattığına düşürecekler diyor Aleyhisselatü Vesselam. İlmin katması bu. Bunu kıyamet alamet olarak zikrediyor Aleyhisselatü Vesselam. Mekke müşriklerine inen Kur'an'dan, gelen dinden İslam'dan önceki fetret döneminde de durum aynı şekildedir. Hakeza Nuh Aleyhisselam kavmindeki dönemde de aynı şekildedir. Ümüvvetin, peygamberliğin izleri insanların kalbinden silinmeye başlayıp da cahilleri, önder baş edindikleri andan itibaren artık sapkınlıklar dinin bir gereği olarak algılanmaya başlıyor. Bu putların zamanında taş olan, ağaç olan, kabir olan bunların bir puta dönüşmesi, yani ibadet edilen, medet umulan, yardım beklenilen, bir ihtiyacı gidermesi beklenilen, bir velayı def etmesi beklenilen, bir puta dönüşmesi zaman zaman, yavaş yavaş olmuştur. İlim kalktıkça, alimler ya ortadan kalktıkça veya bildiği halde sustukça olmuştur. Tarih bunun şahididir. Bu ülkede ve bu ülkenin dedeleri döneminde, Osmanlı döneminde, alimler ya yeterince müdahale etmediklerinden veya dini iyi öğrenip sahih kaynağından almadıklarından dolayı dünyanın bir öte ucuna kadar ulaşan ilim eksik ulaşmıştır. Kur'an ve sünnet menhesine ulaşmamıştır. Bundan dolayı hemen her coğrafyada İslam'ın şirk diye isimlendirdiği işler yaygınlaşmış din olarak adlanmış. İslam'ın küfür diye isimlendirdiği işler İslam'ın gereği olarak adlanmış, algılanmış ve devam davranmış. Bunların hepsi nübüvvet dönem dediğimiz peygamberlikten sonraki sürenin uzaması ile olmaktadır. Elimiz Aleyhisselatü Vesselam aramızdan gösterdi 1400 kusur sene oldu. Seneye 1400 kusur sene yani 15. asıla girmişti 15 asır önce nübüvvet kesildi. Dolayısıyla bu insanların içerisinde Aleyhisselatü Vesselam'ın önceden ikaz ettiği gibi şirk de bulunacaktır. Küfür de bulunacaktır, bidat da bulunacaktır. Niye? Çünkü peygamberliğin eserleri, peygamberlik mucizeleri, vahyin eserlerinden uzaklaşılmaya, bilenlerin azaldığı veya bilenlerin konuşmadığı bir döneme doğru hızla gidiyor. Yani şu an içimizde, bu, içinde bulunduğumuz bu dönemin bu hale dönüşmesi de, geçmişte tecrübe edilen dönemlerle aynı süreci, aynı sürecin parçası, devamı. Allah Azze ve Celle alimleri öldürüyor şüphesiz ama onun yerine insanların alim olmasına engel yok. İnsanlar dinlerine yönelecekler sadece. Dünyalarına yöneldikleri gibi dinlerinde dert edinecekler. Ahireti dert edinecekler, Allah'ın dinini dert edinecekler. İnsanların üzerinde bulunduğu cahiliye, küfür dert edinecekler. Allah Azze ve Celle'nin ve Peygamber'in öğrettiği dinin öğrenilip yaşanılmasını ve öğretilmesini dert edinecekler. Bu durumda zaten yeniden alimler çıkacaktır. Ölen alim yerine yeni alim çıkacak. Meselenin özü dinin dert edinilmesi. Ahiretin kaygı edinilmesi. Başka bir şey değil. Ahiretin kaygı edinilmesi ne zaman terk edildi? Alimler olup yerine alim gelmez. Dolayısıyla cahiller baş edinler Dolayısıyla İslam'ın öğretileri unutulmaya onların yerine şeytanın öğrettiği, yerleştirdiği şeyler din olarak algılanmaya başlar. Şu an içinde bulunduğumuz bu cahili halin sebebi budur. Bundan sonra devam etmemesi için birileri kendisini din için feda edecek. Allah'ın yoluna ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine hizmet için kendisini vakfedecek. Allah'ın dinini dert edinecek. İnsanların bu cahiliyesini ve bu cahiliyeden kurtulmalarını dert edinecek ve din eğlenecek. Öğrendiğini amel edecek, amel ettiğini, yaşadığını insanlara gözü ettiğini anlatacağım. Bunlar bizim üzerimize vacipler. Her derste söylüyorum, tekrar söylüyorum. Bu dört şey her insana vaciptir. Birincisi öğrenmek. İkincisi öğrendiğini yaşamak. Üçüncüsü yaşadığını insanlara öğretmek. Dördüncüsü bu üç esnasında, öğrenme, yaşama ve öğretme esnasında başına gelen musibetlere, sıkıntılara sabretmek. Bunlar olmazsa cahiliye kol gezmiyor. Cahiliye, cahillik din edilmeye devam edecek. Bir insan dinini öğrenirken karşılaştığı musibetten dolayı ona sabretmez, onu terk ederse kim kazanacak? Kendisi kazanmaz. insanlık da kazanır. Şeytan kazanır. Öğrendiklerini yaşarken başına musibet gelecek mi? Evet gelecek. Peygamberler dahil tüm insanlığın başına dinini öğrenen ve yaşayan insanların başına musibetler gelmiştir. Bundan sonra ne gelecek? Yaşarken başına musibet gelen kişi bu musibetten, beladan, eziyetten dolayı öğrendiğini yaşamayı terk ederse kim kazanacak? Gene şey terk eder. Herkes öğretirken musibetle karşı olsun. Ashab-ı seyretmişsinizdir değil mi? O insanların hali gerçekten insanlık için ibret. Dinlerini öğrenirken de Küfür içerisinde, küfür düzen içerisinde yaşarken de başlarına olmayacak musibetler geliyor. Ateşte yakılarak öldürdü. Etleri tırnaklarından ayırıyor. Derileri soyuluyor. Ama ne yapmadılar onlar? Bu musibetlere, bu eziyetlere sabrettiler. Sabretmezse kim kazanacak? Genişleten. O ameli terk eden, o daveti terk eden mi kazanacak? Veya dinin insanlara ulaşmamasından dolayı insanlar mı kazanacak? Yok, gene şeytan. Öyleyse biz bu dört asla asılacağız, sarlayacağız. Dinimizi Kur'an ve Sünnet'ten, sahih öğreneceğiz. Sonra bu öğrendiklerimizi gücümüz yettiğince yaşayacağız. Öğrendiğimiz ve yaşadığımız şeyleri insanlara öğreteceğiz, davet edeceğiz. Ve bu esnada başımıza gelen musibetlere sabredeceğiz. Bunların herhangi birisini terk ettiğimiz an, şu ikaz ettiğimiz cahillikler bu topluma kök salmaya ve dinin küfür dediği, şirk dediği, bidat dediği şeyler dinmiş gibi algılanmaya devam eder. Bilen insanların ve gücü yettiği halde öğrenmeyen, yaşamayan insanların bundan sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk ağır bir sorumluluk. Nitekim Resulullah Aleyhisselam kendisine ilim sorulduğu halde, bir bilgi sorulduğu halde o bilgiyi gizleyen kişinin ahirette ağzının ateşle kapatılacağını. Söyleyeyim. Öyleyse ilim gizlenmeyecek. Gizlenmeyecekse öğrenilmesi de terk edilmeyecek. Aynı zamanda öğrenilenlerin yaşanması da terk edilmeyecek. Olan önemli şeyler. İlimi öğreneceğiz, yaşayacağız, öğreteceğiz ve bu esnada başımıza gelenlere sabredeceğiz. Uzda bunun gibi bir süreçten geçerek kutbaştırılan bir ağaç aslında. Ve onun hikayesini hadisten anladığımız kadar hikayesini anlatayım size. Gerçekten şeytan oyunlarının ne büyük olduğunu bir fark edelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde Halid bin Velid'i bu Mekke ile Tayyip arasındaki Nahle bölgesine gönderdi. Ve orada Uzda bulunuyordu biliyorsun, Uzda ismi put bulunuyordu. Bu uzda ise üç tane ağacın üzerindeki bir binaydı. Halid bin Velid radıyallahu anh bu üç ağacı kesti. Ondan sonra onları parçaladı. Döndü Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki ya Resulullah böyle böyle emrettiğin gibi yaptım onları parçaladım geldim. Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki dön sen hiçbir şey yapmadın. Halit Binali tekrar döndü, aynı döndüye. O uz zaputunun olduğu yere yaklaştığı zaman oranın hizmetçileri, hizmetkarları Halit Binali oraya yaklaştırmamak için engel koydular. Onlar mücadele ettiler. Savaştılar. Neyse o engellerin hepsini atlattı. Tekrar o yıktığı ağaçlarım oraya geldi ki bir tane kadın anadan üyen çıplak saçı başı dağınıp yerden toprak almış, başının üstüne Ekeliyor. Başına toprak saçıyor. Yan açtı o kabına kılıcınız soktu. onu öldürdü. Kılıcını sapladı, onu öldürdü. Dönüyor Aleyhissalâtu Vesselam. Ama tekrar bu olan olaylara haber verince, Aleyhissalâtu Vesselam işte tamam işte o uzaydı. Uzla oydu işte. Ağaç ağacın kendisi değil uzla. İnsanların bereket umduğu, fayda umduğu, bir zarar defetmesin umduğu şeylerin aslı esası metezi şu gibi varlıktır. Atsan kırılır. Karşalasam kendisini koruyamaz. Ama bunun bereketli olduğunu, üstün olduğunu, bir hayır getirdiğini veya bir zarar def edeceğini ya şeytan bizzat kendisi insanlara telkin eder veya şeytan hizmetçileri telkin eder. Kişi rüyasında bir bölgenin, bir noktanın, bir ağacın, bir taşın bereketli olduğunu bir şekilde şeytanın vahyiyle görür. Biliyorsunuz rüyaların bir kısmı Allah'tandır, hayırlı rüyalardır. Bir kısmı şeytandandır, kötü rüyadandır. Yani şeytanın insana bazı çirkinlikleri gösterme özelliği var. Ona verilmiş bu. Bu vakıa aleyhissalatü sabit. Bu şeytani rüyalar şekliyle insana bir bölge güzel gösterilir. Bereketli gösterilir, hayırlı gösterilir. Veya şeytan bir salih insanın, geçmişte güzel amelleriyle bilinen, tanınan bir insanın kılığıyla Kişinin rüyasına girer, bir bölgeyi över. Bereketini, güzelliğini, iyiliğini. ilahı o bölgede bulunmanın haziletinden bahseder. O kişi de orada bulunur. Salih insan bir iş yapınca ne yapar? İnsan haline ona yönelicektir, onu doğru kabul edecek. Sonra insan bunun üzerine oraya gider. Gördüğü rüyayı insanlara hikayeler anlatır. Kendisi o rüyadan öğrendiği şeyi, anladığı şeyi uygulamaya başlar. Zamanla zamanla orası çoğalmaya başlayacaktır. Çünkü insanlar özellikle dert sahibi ve derdine çözüm bulamayan insanlar hep bir arayış içerisindedir. Mesela çocuğu hidayet ermeyen kişiler bir muskaca arar. Veya çocuğu olmayan, Allahu Teala'nın bir çocuk vermediği evliler çiftler, doktorlardan, ilaçlardan, tedavilerden umutlarını kesince artık başka şeylere yönelirler. Bunlar kendiliğinden olan şeyler değildi. Televizyonlarda bangır bangır bunların hikayesi anlatılıyor. Üniversite sınavlarından önce türbelerin halini gördünüz mü televizyonlarda? İnsanlar sınavı kazanmak için o türbelere koşuyorlar. İşte o türbeyle şu lat, menat, uzanın farkı yok. Kim türbe? Bir salih diye bilinen insanın mezarı değil mi? Ne yapıldı? O kişi öldükten sonra onun kabri yükseltildi sonra üzerine bir kubbe konuldu veya etrafına bir bina geçirildi. Al sana bir tane türbe. E şimdi yanındaki mezarların, şöyle gösteriyorum şu kıble tarafını, görüyorsunuz orada, niye neyi kastettiğimi, Seyburantin'i Yanındaki kabirler hiçbirisine giden yok. Niye? Çünkü bildiğim kabir mezarı. Toprak, taş işte bildiğim kabir. Niye onlardan istenmiyor da onun ortasındaki o türbeler isteniyor? Kendisine yapılan o işten dolayı işte. Kabir yükseltildi. Yani bu kabir sahibi ve bu kabir diğerlerinden üstündür denildi bir şekilde. Bu iş yapılara. Sonra onun etrafına üzerine bir bina konduruldu. Dolayısıyla ona bir ev de yapıldı. Ondan sonra insanlara davetçiler gitti. Bir şekilde. Şeytanın tuzağı, şeytanın tuzağı çok basit aslında özünde. Ama ince, çok ince. Ondan sonra insanlar akın akın koş, koşmaya başladı Çocuğu olmayan oraya gidiyor. Sınav kazanma isteyen oraya gidiyor. Kısmeti çıkmayan kızlarımız, erkeklerimiz oraya gidiyor. Bir musibet olan, hastalığı olan ve tıktan çare bulan oraya gidiyor. Ve hasbel kader birileri de Allahu Teala'nın takdiriyle isteğine kavuşursa, bu hikaye olarak insanlara yansıtıyor. Şuraya gittim mi oldu. Şunu yaptıydı mi oldu. Şuradan... Elbette. Bir insanın bugün çocuğu olmazsa yarın olur. 15 sene sonra 20 sene sonra çocuğu olmayan çocuğu olmaz. Allah takdir ediyor öyle değil mi? Bunun yaşayan şahitleriz biz. Veya ister isteriz de Allahu Teala'dan bir şöyle müsibetinden defedilmesine veya bir hayrın kendisine ulaşması ister, ister de Allahu Teala susar verir onu. Allah'ın kaderidir bu. O da ulaştığı bu hayrın sebebini düşünürken aklına gelir. Ha türbeye gittim. Ha şunu yaptım, bunu yaptım. İşte alsana lat al sana menak putu, al sana uzak putu. İsmi kaldı orada. Aleyhisselatü Aleyhisselam döneminde onların hepsi hire ve bire edildi. Ama ismi kaldı. Lat hala Kur'an-ı Kerim'de var. Kıyamete kadar kalacak. Peki illa lat mı olması lazım bir şeyin bir küfür diye, şirk diye veya bir put diye isimlendirmesi? E Seyit Nurhanettin türbesi oldu. Seyit Nurhanettin hakkında konuşmuyoruz. Bakın lat ismini şahıs hakkında konuşmadık. Falanca evliya filanca Allah dostu hakkında da konuşmuyor. Onun üzerine bina edilen türbeden konuşuyor. O türbenin etrafında, o kabrin etrafında, o mübarek beldenin, taşın, ağacın etrafında yapılan ibadetlerden dolayı bu işin şirk olduğundan konuşuyor. Ta ki insanlar bunun yanlış olduğunu, bunun şirk olduğunu, korkunun ve hayde verecek şeylerin sadece Allah olduğunu, başkasının Buna muhtedir olmadığını öğreninceye kadar devam edelim. Yani omzumuzdaki hüyt ağır aslında. Bunu öğrenmek, yaşamak yetmiyor. İnsanlara sakındırmak da gerek. Uzza'da böyle bir şeydi işte. Şeytan o ağacı, tapınanlar, üzerine dünan yapman, örtüle o ağacı dişi bir kadın şekliyle insanlara güzel gösteriyor. Belki onların isteklerine cevap vererek, sözlü cevap vererek. Belki bir ikazda bulunarak. Ne demişti bir şekilde. Onların oraya tazimlerin devam ettirecek çeşitli hileler yaparak o putun ibadet edilen put olmasına e, devamını sağlıyordu ki Aleyhisselatü Vesselam Halid bin Mehret onu öldürdükten sonra işte şimdi yapacağın iş asıl yaptın. Uzzağın kendisi oydu demesi de bundan dolayı. Menat'a gelince hadise, ayetteki üçüncü put ismi olan Menat o da Mekke ile Medine arasında Kudeyt denen bir bölgede bir müşeller denen bir alan var. O alanda bulunan e, birisidir. <gülüyor> Kuzağa kabilesi, Kuzağa, Evs ve Hazreç kabileleri yani Ensar'ın kavimleri e, burayı tazim ederlerdi ve oraya, oradan tehlil getirirlerdi. Bu ise menat ismi ise Allah'ın el-menna'nın isminden üretilmiş bir isimdir. Menna'nın karşılıklısız çokça veren, nimetlendiren demektir. Bu nimetten bu nimet veren isminden alınarak e, puta isim yapılmış bir isimdir. Aynı zamanda da bu menatın yanında çokça kan dökülmüş, kan akıtılmış. Ondan dolayı da menat diye isimlendiriliyor. Hacı da ki birisi biliyorsunuz kurban kesmektir. Kurban nerede kesilir? Mina bölgesinde. Mina ismi orada çok kan akıtıldığından dolayı verilmiş diye Çok kan akıtılan denir Mina. Menat da o bölgedeki putun ismidir. Orada çünkü çok kan akıtılır. Çok insanlar adak adarlardı. Hayvan boğazlanır, istenen yapılması, dualarının kabul görmesi için. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir rivayette göre, İbn Hişam'ın rivayetine göre oraya Ali Radiaallahu Anh gönderdi. İbn Kesir'de gelen rivayete göre ise Ebu Sufyan sahibin harbi oraya gönderdi. O da bu menat putunu kırdı ve yeryüzünden izini, ismini sildi. İsmi de şu an bizim için bir vibrat olmak üzere devam etmekte. Ancak izi silindi. Lat salihlerden birisinin mezarıydı. Uzda bir ağaçtı. Menat bir taştı. Şimdi bunları birleştirelim. Taş gibi, ağaç gibi, kabir gibi yerlerin her kime ait olursa olsun bir fayda veya zarar veremeyeceğim veremeyece veya bir bereket vermek gücüne sahip olmadığını biz biliyoruz. Bilmeyen insanlar oralardan istekte bunlara, oralara sığınarak, oralardan medet umarak, oraları ibadet edilen mekanlara çevirmiştir. Yoksa o salihlerin hakkında konuşmuyoruz. Kadın az önce söyledim tekrar söyleyeyim. Şimdiye kadar biz üzerinde türbe bulunan kişilerin dinlerinin kötülüğü hakkında, gayri İslami ameller hakkında konuşmadık. İnsanlar ölürler giderler, öldükten sonra dünyada yaptığı işlerle Rablerine kavuşurlar. Artık ölülerin arkasından konuşmak bize yakışmaz. Çünkü dinimiz bunu hoş görmemiş. Ölülerin arkasından konuşmayın. Onlar yaptıklarıyla Rablerine konuşmuşlar. Şu hesaplarını görüyorlardı. Biz de ölüler hakkında konuşmayız ama o ölünün üzerine yapılan kürübeden veya o ölü üzerinden yapılan bir ibadetten dolayı susmayacağız. Belki bunu hem kendimiz sakınacağız hem de insanları sakındıracağız ki insanlar Kur'an'ın şirk dediği, küfür dediği ve Allahu Teala'nın affetmeyeceğini bildirdiği bu hataya düşmesin. Ayetin devamında gelen sözlere gelince, buyruklara gelince Allahu Teala bir cahili adeti buraya e, almış. Orada ne diyor? Erkekler sizin için Kişiler Allah'ın mıdır? Ona mı aittir? Biliyorsunuz insanlar cahiliyede kız çocuğunu sevmiyorlardı. Çocukları kız olunca üzülüyorlardı. Yüzleri simsiyah kesiliyordu. Öfkeden ve utançtan. Erkek olduğu zaman da seviliyorlardı, gururlanıyorlardı. Ve cömertlik erişine giriyorlardı. Bu ise çok adaletsizce, insafsızca yapılan bir taksimdir buyuruyor Allahu Teala. Velev ki Allah Azze ve Celle'ye bir taksim yapılacaksa, bu çok kötü bir taksim. Halbuki böyle bir taksime de ihtiyaç Allahu Allah-u Teala'nın, bu taksinin uzaktır. Çünkü o eş ve çocuk edinmekten uzaktır. Ve insanlar, erkekleri kendilerine kızada Allah'a nispet etmekten hayal etmiyorlar. Onun kötü bir iş, cahilce bir iş olduğunu düşünemiyorlar da, melekler dişidir. O Allah, onlar Allahındır, Allah'ın çocuklarıdır. Harşlarikallah erkekler ise bize lazımdır. Bizim de çocuk olarak erkeğimiz olması lazım, olmalı diyerek erkeğe sahiplerler dişi melekler diye Allah'a atfediyorlardı. Halbuki bu gerçekten ciddi bir adaletsizce bir taksimdir. Sonra da tekrar lat menat ve uzla hakkındaki bilgiye dönüyor Allah-u Teala ayetinin devamında. Bunlar sizin ve babalarınızın isimlendirdiği şeylerden başka bir şey değildir. Allah-u Teala onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Laat'ın tapınılacak bir olduğuna, menat'ın, huzlanın, medet umulacak, bereket umulacak bir şeyler olduğuna dair Allah-u Teala'ya bir şey indirmemiştir. Bunlar bilakis sizin ve babalarınızın isimlendirdiği şeylerdir ki sizler zaman zaman Dönem dönem bunu doğru kabullendiniz ve Allah'ın dinini araştırma zahmetine girmediniz de babalarınızın üzerinde bulunduğu hali din olarak algılattınız. Ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde atalar dinine tabi olmayı reddetmiş, zannetmiş kötü göstermiştir. Öyleyse bizlere düşen hisselerden birisi de şu, bizler babalarımızı üzerinde bulduğumuz yolu en doğru yol diye alıp kabullenmeyeceğiz. Bakın reddedeceğiz demiyorum direkt doğrudur diye kabullenmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bu yol Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uygun mu? Ona bakacağız. Uygunsa başımız gözümüz üstüne babalarımız taklit edeceğiz ki buna babalar taklit değil, Allah'ın Resulünü taklidin. Dinden Allah'ın Resulü taklidindir. Yok. Bu öğretilenler, bu babalarımızı, dedelerimiz üzerinde bulunduğumuz yok. Allah'ın dinine aykırıysa kimden gelirse gelsin. Hangi hal üzere olursa olsun onu terk edeceğiz. Çünkü bu cahili adetlerdendir. Bu bir şekilde dine girmiştir, dinden olarak algılanıyor. Öyleyse allah Teala'nın yergisine muhatap olmamışsın için bu hali terk edeceğiz. Babalar dini, atalar dinini terk edeceğiz. Bu babalarımızı terk etmemiz manasına gelmez. Atalar dinini terk etmek, atalarımızı babalarımızı terk etmek demek değildir. Bilakis onların yollarını Kur'an ve sünnetle kıyaslayıp Kur'an ve sünnetle te terazide tartıp doğruysa Kur'an sünnet sünneti uygunsa almak o hal üzere devam etmek. Uygun değilse onu terk etmek. Atalar dinini terk etmek. allah Teala da burada ona işaret etmektedir. Allah onlar hakkında bir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanla uyuyorlar ve nefislerin hevasına uyuyorlar. Bu zan ise insanların kendinden önce yaşayan insanların doğru yolda olduğuna dair hüsnü zanneder. İyi zanneder. Zanneder ki benden öncekiler doğru yoldadır. E on, o, benden daha iyi doğru yaşlı tecrübesi daha fazla. O yapıyorsa bir bildiği vardır. O söylüyorsa bir, bu dinlendir doğrudur. O zaman ben ondan daha iyi bileceğim diyerek onların ilmi hakkındaki hüsnü zandır ki bu hüsnü zandan dolayı insanlar bidatlara 45 şirke düşmüştür ve en büyük Hastalık olan, çağımızın hastalığı taasuba müptela olmuştur. Taasub dediğimiz tutuculuğun sebebi budur işte. Geçmişteki insanların daha doğruyu bileceğine, en iyi bileceğine dair itikat falan alim senden daha iyi biliyor veya sen dışından daha mı iyi bileceksin ifadesi, geçmişler hakkındaki hüsnü zandan kaynaklanmaktadır. Evet ondan daha iyi biliyor olabilirim. Böyle bir imkan yok mu? İhtimali yok mu? Peygamberler dışında insanların hatası sünnetullah değil mi? Peygamberler dışında hatasız bir insan bulabilir misin, gösterebilir misin? O zaman herkesin sözünü ve amelini Allah'ın kitabını, Rasulü'nün sünnetini sunmak zorundasın. Uygun sağlarız, uygun birisi şey terk ederiz. Kim söyler, söylesin. Onlar hakkındaki hüsnüzdanlığımızı bir suizana, kötü zana mı çevirmiş oluruz böyle? İtimat, kontrole mani değil. Yani birisi hakkındaki güvenin, ona olan inancın, onun doğruluğuna olan e, kabulün, onun yaptığı işi, söylemini, kontrol etmene mani olmayacak, engel olmayacak. Falanca alim. Saygı duyuyoruz başımızın üstüne var. Ama her sözünü benden dinlen diye almak zorunda değilim. Bilakis onların bu söylemlerini, bu eylemlerini, bu fetvalarını ben Kur'an'a, hüsnete arz etmek zor. İmam Ebu Hanife, rahimahullah. İnsanlar için küpü olması gereken bir vasiyette bulunur. Der ki benim verdiğim fetvanın delilini bilmeden o fetvaya uymak hiç kimseye helal değildir. Eğer ben herhangi bir usta bir fetva vermişsem bu fetvanın delilini bilmeden dayanağım nedir? Hangi ayete dayandırıyorum? Hangi hadise dayandırıyorum? Bunu bilmeden o fetvayla amel etmek hiç kimseye helal değildir. Bunu söyleyen alim şu an insanların güya taklit ettiği ancak tavsuf gösterdikleri bir alim He? Mesnevi dediğimiz bu değil. Halbuki taklit ediyorum. Onun mesnevideyim dedikleri. O alim insanları delilini bilmeden taklit etmeyi yasaklıyor, nehyeder. Helal değildir. Diyor. İmam Ahmet Dahmaullah, rahmetli Han mesnevi alimi. Benden alma, Evzai'den de alma, sevreden de al şu an Falanca'dan alma, Falanca'dan alma, Kimden al? bizim aldığımız yerden aldık. Yani biz Kur'an'dan aldık, Sünnet'ten aldık, sen de oradan aldın. İsteydik bu dünyaya bizim, tane yani. Ve bu dünyada yaptığımız ve yapacağımız şeylerden sorumlu olarak gideceğiz. Yapmamız gerekip de terk ettiğimiz şeylerden de hesaba soracağız Hesap sorulacak. Yani dinimizden Hesaba çekileceğiz. Dinimizi nasıl aldık? Niye aldık? Kimden aldık? Delillerin esnedi neydi? Bundan hesaba çekileceğiz. Ve biz bunu ihmal ediyoruz. Ayetin sonunda Allah Azze ve Celle onlara hidayet, Rablerine hidayet gelmişti. Yani apaçık yol onlara doğruyu, hidayeti Allah'ın dinini öğreten peygamberler, rasuller gitmişti. Kat'i deliller onlara ulaşmıştı. Ancak onlar kendilerine gelen bu delillere uymadılar. Ve nefislerine uydular. Bunlara tabi olmadılar. Diyerek bu ayette 22'sir aynı Allah açıklar. Bundan dolayı onlar Ayakları kaymıştır. Ayetin sonunda söyleyeceğimiz şeyler Her kim bir taştan, bir ağaçtan, bir binadan, bir bölgeden medet umarsa, bir fayda umarsa, oranın dereketli olduğuna inanırsa, yaptığı bu iş kendisinden önceki toplulukların yaptığı ve Kur'an'ın müşrik diye isimlendirdiği o toplulukların yaptığı işin eylemin aynısıdır. Sadece isimler değişmiştir. Şekil aynıdır. İhtivati hüküm aynıdır. Dolayısıyla onlar müşrikse bugün bu işi yapanlar da müşriktir. Onlar ebedi cehennemlik Allahu Teala'nın atetmeyeceği günah işlemişler, işlemişse bunlar da aynı günah işlemişlerdir. O zaman, o zaman sakınmak lazım. Demiştik ki İslam isimler üzerine yoğunlaşmaz. İsmin ihtiva ettiği hükümler üzerine yoğunlaştır. Bu iş geçmiştekilerin yaptığı işin şeklen aynısını ismin aynısı olmasa da o zaman bu işle müşriklerin yaptığı şirk işidir. Dolayısıyla Allahu Teala'nın asla bağışlamayacağını bildiği iştir. Aklı olan... Durum değerlendirmesi yapan ve dinle öğrenme hevesinde olan. insanları çok açıktır ayağın Bunu terk etmek lazım. İsmi cismi ne olursa olsun ve bu yolda gidenler ne kadar çok olursa olsun. Biz biliyoruz ki çokluk doğruluğun, hakiki oluşun, doğu, gerçek oluşun delili değil. Çok oluş, doğru oluşun delili değil. Kalabalık delil değildir yani. Kalabalık hiçbir zaman delil olmamıştır. Bundan sonra da olmayacak. Allah'ın getirdiği ikinci delil ise Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel'in Müslü'ne gelen bir sahih hadistir. Ebu Vakit el radıyallahu anh der ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Hüneyn'e doğru Hüneyn savaş için Hüneyn'e doğru yola çıktık. Ve bu esnada biz küfürden yeni çıkmıştık. Yani yeni Müslüman olmuştuk. Küfrü yeni terk etmiştik. Müşriklerin bir ağacı vardı ki onun yanında ibadet maksatlı dururlar ve ona silahlarını asar. Ona da aynı zamanda zaten derler. derlerdi. Zaten vaat diye bir ağaçları vardı. Onun yanında ibadet maksatlı dururlar ve silahlarını ona asarlar. Biz de bir ağaca uğradığımız zaman bu yolculuk esnasında dedik ki ya Resulullah. Onların zat-ı zat var ya, onun gibi bize bir, bir zat-ı envat yapsana. Aysad-ı bir rivayet. Bir rivayette allah verdi. Ekber'dir. Bu, sizden öncekilerin yoludur. Sizden önceki, dinden sapan insanların yoludur. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, sizler İsrail Musa'ye Musa'ya söylediği şu şeyin benzerini söylediniz. Nedir? اِجْعَلْ لَنَا اِلَٰهَمْ كَمَالِهُمْ عَالِهَ Onların ilahları olduğu gibi Ey Musa sen de bize bir ilah yap. Bunu ne zaman dediler biliyor musunuz? Tefsirlerden anlatıldığına ben göre. Beni İsrail topluluğu Musa Aleyhisselam'ın önderliğinde Firavundan ve ordusundan Kızıldeniz yarlılıp da kurtulduktan sonra söyledi Yarın. Yani o mucizeye şahit oldular. Koca deniz yarıldı onlar geçtiler. Diğer düşmanlar arkadan, arkalarından gelirken o denizin içine boğuldular. Dolayısıyla düşmanlarından kurtuldular. ilerlediler. Biraz sonra baktılar ki bir topluluk bazı şeyleri sahte ilahlara tapınıyor. Ey Musa onların ilahları var. Yani elle tutulur, gözle görülür. Cisimleri var. Sen de bize öyle ilah yaptırdılar. Musa ne dedi cevabe? Onlara muhakkaksız cahillik yapan topluluyor. Ayete geldiği üzere Araf suresi 138. ayet. Resulullah bu ayeti zikretti. Bizim için bir zat-ı ünvat ağacı yap. Onların zat ağacı var ya, onun gibi bir ağaç yap deyince Aleyhisselatü Vesselam sizin şu sözünüz Beni İsrail topluluğunun Musa'yı söylediği bu sözün benzeridir. Aynısını söyledim size. Ve sözünün devamında da muhakkak ki siz kendinizden önce gelen toplulukların, kavimlerin yoluna uyuyacaksınız. Onların yolundan gideceksiniz. Sahabi diyor ki, hadisinin lafızanındaki İzaha geçecek olsak, bu Vakir el-Leysi Biz Huneyn'e doğru yola çıktığımız zaman Bir kısım arkadaşımız Bir kısım insan daha küfürden yeni Çıkmıştı Ve Böyle böyle Hastalıklara sahip bir ağaç Gördüğümüz zaman bize o ağaçtan yapmasını istedik Bu şu demektir sahabenin tamamı istemedi Huneyn'le esnasında Huneyn'e yolduğumuz esnasında Küfürden yeni çıkmış yeni Müslüman olmuş. İslam'ı yeni kabul etmiş bir kısım sahabe istedi bunu. Aleyhisselatü da bunun yanlış olduğunu ben İsrail söylediği bir söze benzediğini onlara izah etti. Ondan sonra da siz geçmiştekilerin izinden gidiyorsunuz, gideceksiniz ya de bir mucizevi olarak, Peygamberlik alameti olarak gelecekten haber verdim. Bu söz, biz küfürden yeni çıkmıştık sözü yani yeni İslam olmuştu. Sözü bize bir şey öğretiyor. İslam'ı veya İslami bir kısım yeni bilgileri kabul eden insanların kalplerinde geçmişten izler kalacaktır. Dolayısıyla onlar cahiliye adet olarak adlandırılan, cahiliye inancı olarak inan olan e, cahiliye inancı olarak adlandırılan inançlara tutunuyor olabilirler. Ben Müslüman oldum deyince bir insan geçmişini bilgisayarda formatlaması gibi, formatlayıp, silip, yeniden İslam'ı yüklemesi gibi bir durum olmayacak. Bunu kabullenmemiz lazım. Sahabenin sözünden de bu anlaşılır. Bizim yaşayarak tecrübe ettiğimiz şeyler de bu. Her birimizin aklından da geçmiştir. Belki de söylemişizdir. Bazı cahili söylemlerimiz, eylemlerimiz olur da, sonra hala bendeki bu cahiliyeyi atamadım deriz. Falanca bu işi yapamadım deriz. Niye? Çünkü İnsan bir anda bir şeyleri silip üzerine kesip atıp yenisini yükleyemiyor. Müsahadan öğrendikleri böyle bir şey olduğunu da insan için böyle bir şey mümkün değil. Zamanla yerleşecek. Küfür bir daha yanlış zamanla yok olacak. Bundan dolayı yeni Müslüman olan veya İslami yeni bilgiler öğrenen insanlarda cahili izler devam eder, ededir. Cahili sözler söyleyebilir, cahili işler yapabilir. Tarih önce olmuştu, sahabede bile olmuş. Nitekim sahabenin eskilerinden bu söz varit olmamıştır. Çünkü onlar Mekke döneminin tamamında buna muhatap oldu bazen. 13 sene Aleyhisselatü Vesselam insanlara tevhidi anlattı. Şunları anlattı yani. Allah'a anlattı. Allah'ın dışında ilahlık taslayanların veya ilah olarak edinilenlerin buna hak sahibi olmadığını anlattı. Ki insanlar bunu artık özümsediler. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan, Ömer radıyallahu anh'tan, Osman, Ali, ee diğer büyük sahabeden cennette müziğlenenlerden veya ilk Müslümanlardan. Bu tip buna benzer söz ve amel duyamazsınız, göremezsiniz. Niye? Çünkü onlar bunu atlattılar artık. O hamluklara geçti, piştiler. Öğrendiler, öğrendiklerini yaşıyorlar. Ama yeni Müslüman olanlarda bu da benzer cahili işler olacaktır. Olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Bu sözlerinden dolayı Resulullah s.a.v. onları küfürle, şirkle itham etmedi. Evet bu cahili bir iştir. ben İsrail'in yaptığı, ben İsrail topluluğunun Musa a.s.a. söylediği sözün aynısıdır. Ama amene dökülmediği için onlar dinden çıkmamıştır. Cahilliğin özür olduğunun en önemli delillerinden birisi budur. Mazeret olduğunu, Allah katına kabul edecek özür olduğunu delili budur. Sahabeden bir kısım insan, yani Allahu Teala'nın kitabında, Resulü'nün sünnetinde övdüğü o topluluktan birileri bir şirk söz söyleyebiliyor. Veya şirki bir amelde bulunmak üzere bir talepte bulunabiliyor. Bir de Zatü'nün vaat ağacı. Zatü'nün vaat ağacı nedir? Bir ağaç, o ağacın dibinde insanlar toplanıyorlar. Niye? O ağacın bereket dolduğuna inanıyorlar. Orada bulundukları zaman bir bereket elde edeceklerine inanıyorlar. Sonra silahlarını nasılıyorlar ki? Bu aslan silahla da bereket bulmuyorlar. Nasıl bereket bulmuyorlarsa, işte bu silahı elime aldığım zaman galip geleceğim, yenilmeyeceğim, Efendim mesela, çok düşman öldüreceğim diyelim, nasıl bir şeyse, o silahları ağaca asma sebepleri bereket ummak. Yoksa bizim askılığı astığımız gibi askılıkta dursun diye değil, yanlarında durur. Yere koyarlar. Ağaca asıyorlar. Bereket umarak. Zat-ı ağacın özelliği bu. O müşriklerin işlerini ve onların niyetlerini bildi bilen sahabenin isteği de bu cihetten. Onların bir Zat-ı ağacı olduğu gibi sen de bize bir Zat-ı Envaat ağacı yapıyor Resulullah ya Resulullah. Yani bereket umacağımız ve altında toplanıp da ibadet maksatlı oturabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz, eğlenebileceğiniz bir ağaç yap. Yoksa silah asılacaksa veya dibinde oturulacaksa, bütün ağaçların dibinde oturulur. Silahlar asılır. Öyle değil. Peygamberin zaten ıymad yaptığı bir ağaç olsun. Onların bereket olarak altına tutlandıkları, ağaç, silahların asılları bir ağacı var. Resulullah de bizim içinde öyle bir ağaç yap. Şu rahat ıymad ağacıları da biz de onu Dolayısıyla muhaşa ağacı edinelim. bereket umalım. Onu, onların fayda isteyelim. Umalım. Bu niyetle isteme, yapılan bir istektir bu. Bu da dersimizin başından beri anlattığımız bereket vermeye, bereket tahsis etmeye yetkili olmayan, gücü yetmeyen şeylerden bereket bulmadır ki kişi bunun kendisidir. Bereket kimden istenir? Allah-u Bereket vermeye sadece o kadir. Peki bir dünya bereketi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve eliyle bizim karşımıza çıkarmış mıdır? Hadislerde geliyor mu bu? Evet. Bir tanesini veya birkaç tanesini örnek verelim. Cabir bin Abdullah radıyallahu Anh'ı bilirsiniz. Birlikte olduğumuz arkadaşlar sıkça anlatmışındır ben bu hadisi. Babası Abdullah radıyallahu anh vefat edince geride çokça boğaç bıraktı. Hem çok çocuk hem de bolca borç bıraktı. Cabir Adelant da onların en büyüğü. Alacakları sıkıştırmaya başladılar. Meyvenin hasılat zamanı gelmeye, gel, yaklaştığında bizim alacağımız var, bizim alacağımız var. Cabir Adelant usandı, bunaldı. Dedi ki ya Resulullah ben alacaklılardan, ben onların baskılandım usandım. Bir dünya borç bıraktı babam ve geride de bunu ödeyecek kadar ağaç yok. Kurma var da, o yetmez bu orucumuzu. Seninize yardım et. Aleyhisselatü ona yol gösterdi. Dedi ki, kurmaları topladığın zaman, hasat ettiğin zaman, cins cins öbek öbek yap. Cins cins olsun. İyi cinsi, orta cins, kötü cins, ayrı ayrı koy. Sonra da hiç kimseye bir şey vermeden beni çağırdı. Cabir Adın Ahkın'ın yaptığı, Aleyhisselatü geldi, o öbeklerin etrafında dolaştı ve birisi öbürün üstüne oturdu. Sonra da çağr alacaklarını zaten alacaklar kapıda bekliyor. Çağır alacaklarını alacakları geldi, onlara ne kadar alacağı varsa hepsini ver, hepsini karşılık hurma ver ya. Yani. Alacakların hepsi bitti, gitti. Tamam bitti mi? Bitti. Aleyhissalatullah, kalkınca acabilir diyor kraliha. Sanki hiç eksimmemiş. Oldu gibi duruyor. İşte bu evimiz Aleyhissalatullah'ın Allah tarafından verilen bereket. Bir başka örnek bir savaş esnasında insanlar ateş almak için mi, susuzlan vermek için su bulamadılar. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yanınızda su kırbası olan var mı? Var. Var mı içinde su? Az bir şey var. Getir. Aleyhisselatü Vesselam ona bereket duası yaptı ve o tulum ağzına kadar su olduğu insanların hepsi içtiler. Hayvanlarına suladılar ve gıda hiç eksilmemiş. Daha bunun gibi onlarca, belki diyebilirim ki yüzlerce Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerine işaret bereketler vardı. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'dendir. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elimde olsaydı o açlıktan karnına taş bağlamazdı. Yani bu Peygamberin elinde değil. Allah Azze ve Celle'nin elinde. Dilediği zaman yapar. O peygamber Aleyhisselatü Aleyhisselam doyacak şekilde ölünce kadar arpa ekmeği yememiştir. İstese her istediğinde yapabilecek kudreti sahibi olsaydı yapardı. Ama yapmamıştır. Ayşe Valdemiz'in dediğine göre aylarca evinde ateş gitmezdi. Aleyhisselatü Aleyhisselamın elinde olsaydı bereket o dilediği zaman bunu yapardı. Bereket ancak Allah Azze ve Celle'nin katında. Bereket sadece Allah'tan istenir. Nitekim Aleyhisselatü Aleyhisselam da Allah'tan bereket duası ile istemiştir. Bereket kimsenin elinde, tekminde değil. Sadece Allah Azze ve Celle'nin elinde. Öyleyse Allah'tan başkasından bereket umulur mu? Bir fayda umulur mu? Bir zarardan korkulur mu? Hayır. İşte bunlar, bunlar kişiyi işleyen kişiyi müşrik diye isimlendiren şirk anlamına. Bundan sakınmak lazım. Silahımızı assak da. Kendimiz atsak orada bereket Allah Azze ve Celle'nin dileğidir, nedir? Kendiliğinden olmaz. Bu sebepledir işte Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı ağacı Allah Azze ve Celle ertesi sene kaybetmiştir ortadan kimse bulamamıştır ağacı. Halbuki Allahu Teala Kur'an'da o ağacı gıyabında ölüyor. Diyor ki Allahu Teala o ağacın altında beyat edenlerden razı olmuştur. Diyor. O ağacı diye diyor. Sahabe diyor ki Buhar'da üzere o ağacı ertesi sene aradık, bulamadık. Niye? Çünkü bulunsaydı, birileri onu kutsallaştırabilirdi. Çünkü Kur'an'da geçiyor. Altında beyat edilme, insanlardan razı olan bir ağaç. Keramet ağaçta değil. Taşta da değil. Türbede de değil. Kabirde de değil. Keramet Allah'ta ve onun ettiği kadar Resulü'nde. Dolayısıyla biz Allah'tan istememiz gereken, hiçbir şeyi başkasından istemeyeceğiz. İslam isimle ilgilenmez dedik. İslam hükümle ilgilenir. İslam hükmü asıl kabul eder. Beni İsrail topluluğu Musa Aleyhisselam'dan ne istemişti? İlah istemişti. Onlar ilahları olduğu bize de bir ilah yaptı demişti. Sahabe ne istedi? Bir ağaç yapılmasını istedi. Silahların asacakları bir ağaç yapılmasını istedi. Ama Aleyhisselatü Aleyhisselam bu iki, iki işinde de ihtiva ettiği küfür, şirk, amelden dolayı iki işi birlikte zikretti. Siz beni i İsrail'in Musa'ya söylediği söz gibi söz söylediniz Her ne kadar birisi bir ilah, sahte ilah, birisi de ağaç olsa da neticede ihtiva ettiği hükümler aynı. Ne yapılacak o ikisinde de? Allahu Teala Teala'ya yapılması gereken ibadet nevilenmenin birileri yapılacak. Bereket olacak veya hayır istenir veya bir belanın defi istenilmiş. Öyleyse ağaca veya puta veya taşla veya kayaya batmaz isen, onun içerdiği hükme bakar. Son bir hadisimiz var. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme la tecal kabri ve senen neubel. Ey Allah'ım benim kabrimi ibadet edilen bir put yapma. İbadet edilen bir put yapma. Kabre nasıl ibadet edilir? Merak edenler, gitsin türbeye baksınlar. Tavaf yapılır, bereket umulur, namaz kılınır, adak adanır, bir belanın giderilmesi istenir, en açıp dua edilir. Bizim bilmediğimiz başka bir şey varsa şu an vakıf değil. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin tapılan bir put yapılmama isteğine bakın. Benim kabrini tapılan bir put yapma. Yani insanların gelerek sadece sana yapması gereken bir ibadet çeşidini benim kabrımda yapmalarına müsaade et. Hacca veya Umre'ye giderseniz göreceksiniz bir kısım cahiller o kadar engellemelere rağmen o kadar kötü gösterilmesine ve polisler tarafından güçle yani güç kullanarak engellenmesine rağmen hala bahsederler yapıyorlar. Vallahi billahi kıbleyi terk edip de peygamberin kabrine doğru batı tarafa doğru secde eden insanlar gördü. Kabrin karşısında kabre doğru yönelerek el açıp dua edenler gördü. Veya ya Resulullah deyip işte bir şeylerin içi ihtiyacını sıfırlayan dile getiren insanlar diyor. Halbuki bir peygamber de olsa insan ömrünü tamamlayınca dünya ile ilişkisi kesilir. Nerede Musa Aleyhisselam? Nerede İbrahim Aleyhisselam? Nerede Adem Aleyhisselam? Hepsi görevlerini bitirdiler, Rablerine kavuştular. Bittiler çık dünya ile ilişkileri. Yok meclislere gelmeleri, yok oturumlara katılmaları. Yok bazı şeylerin istişare yapmaması. Bunların hepsi şeytanın insanlara güzel gösterdiği bidat, şirk veya küfür işler. Peygamber aleyhisselatü vesselam ömrünü tamamladı. Rabbine kavuştu. Şu an kendisine tahsis edilen mekanda Rabbinin verdiği nimetlerle nimetleniyor. Dünyaya mahsus bir tane ilgisi var onun. belki ki aleyhisselatü vesselam her kim bana bir salatü selam getirirse o salatü selam melekler bana ulaştırır. Ben de o selama cevap vermek için Allah tarafından diriltilirim ve onun selamını alırım. Dolayısıyla bizlere düşen onun ismi anıldığı zaman ona salatü selam okmak. Bu bizi aynı zamanda sevap kazandıracaktır. Aynı zamanda bizi cimri diye katılanan insanlardan olmadığımızın beyanı olacaktır. Çünkü Aleyhisselatü en cimli kişi yanında ismi anıldığı zaman bana salat getirmeyen diyor. Her kim Aleyhisselatü Vesselam'a salat getirirse Allah ona salat eder. Onu över, sabit Hadisselatü Vesselam'a Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus bir haldir bu. Bu özellik Musa Aleyhisselam'a verilmemiştir. İsa Aleyhisselam'a verilmemiştir. İbrahim Aleyhisselam'a verilmemiştir. Nuh Aleyhisselam'a verilmemiştir. Başka hiçbir peygambere ve verilmemiştir. Sadece peygamberimize verilen bir üstünlük, özelliktir ki salat ve selam getirildiği zaman kendisine taşıyıcı, görevli melekler bu selamı falanca oğlu falanca sana selam gönderdi ulaştırırlar. Onlar bu selamı, o da Aleyhisselatü Vesselam'da bu selamı alır sadece. ile ilişkisi sadece bu kadardır, başka yok. Ki onun karşısına geçilsin, işte dua edilsin, istekler sunulsun. Bir peygambere daha yapılmıyorsa bu. Bir taşa bir ağaca veya salih bir insanın kabrinin tepesine konulan bir türbeye yapılır mı? Yapılmaz. İşte buna şirk denir. Her ne kadar şirk ehli bunu başka bir isimle isimlendirse de bunun ismi şirktir. İsteyen istediği şekilde isimlendirsin. İslam isimlerle uğraşmaz da, İslam o ismi ihtibati hükümlerle uğraşır. Bu yapılan iş dinin yasakladığı, menettiği bir iş midir? Öyleyse bunun ismi ne olursa olsun, kimden bekleniyor olursa olsun, bu iş terk edilmesi gereken cahili bir iştir. Bazen bidat olur, bazen küfür olur, bazen şirk olur ihtivası. Hadisin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucize olmak üzere gelecekten gaybi bilgilerden bize haber verecek tarzda sizler kendinizden önceki toplulukların izlerine uyacaksınız buyurmaktadır ki, ümmetin hali budur. Ümmet kıblesini şaşırmış, batıya yönelmiştir. Her hususta, örnek olarak batı gösterilmektedir. Halbuki, ümmetin örneği önündedir. Kur'an'da ve sünnette, yaşayan Kur'an'da ve sünnette önündedir. Ümmet salah bulmak istiyorsa, müşrikler nasıl hidayet ederek sahabe ismini aldılarsa o yolu takip ederek salaha erecektir. Müşrikler nasıl Allah'ın kitabına Resulünün sünnetine uyarak sahabe ismini almışlar, kendilerinden razı olduğu bildirilecek şekilde müjdelenmişlerse bizler de o yolu takip ederek ancak kurtuluş edebiliriz. İmam Malik Rahimullah'ın dediği gibi. Ümmetin evveli neyle salah bulmuşsa neyle kurtuluş vermişse ...bundan sonrakilerde aynı şekilde tutuluşa erecek. Hatta bir adresinde der ki Aleyhisselatü ...sizler sizden öncekilerin yoluna uyacaksınız. O kadar çok uyacaksınız ki adım adım, karış karış, kulaş kulaş... ...onlar bir kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz. Ya Resulallah onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı başka kim olacak? Onlardan başkasın var ki? Dini yaşamımız... Kutlamalarımız, yaz törenlerimiz, giyimimiz, kuşamımız, yememiz, içmemiz, gezmemiz kime benziyor Allah aşkına? Bir kıyaslayalım şimdi Peygamber ve sahabesine mi? Yoksa kıblesini batıya dönmemişlerin yaptığı gibi batıdakilere mi? Yani Yahudi Hristiyanlara mı? Yahudi Hristiyanlara benziyorsa eğer o zaman bu terk edilmesi gerekecek. Çünkü Allah Azze ve Ece'nde Yahudiler ve Hristiyanları hangi hallerini kınamış zemmetmişse o hususlar onlara benzemek bizim için kınanmayı ve zemle gerektirir. Öyleyse hakkında Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti yani İslam'ın bir gereği olduğuna delillik edecek şeyler dışında ehl-i benzemeyi din yasaklamışsa biz bundan uzak duracağız. Bu sözü açmak istiyorum bizim bazı söz ve amellerimiz, bazı davranışlarımız ehli kitabınkıyla aynı olabilir. Mesela Hristiyanların papazlarına sakal görürüz. Veya rahibelerinde örtü görürüz. Değil mi? Peki bu hususta da onlara benzemeyeceğiz? Dedik ki Peygamber Asadü Vesselam'la gelen, yani İslam'ın bir gereği olan şeyler bundan müstesnadır. Sakal, örtü, ve benzeri şeyler, ibadet hanilerde ibadet etmek gibi tavır alışkanlıklar veya adetler eğer İslam'ın getirdiği şeylerse bunu onların yapması onlara benzemek olarak algılanmaz. Bilakis biz o hususlarda dinimizi oyalarız. Onun dışında yani hakkında delil bulunmayan hususlarda eğer kitaba benzemek İslam'ın öncelikli olarak nehyet bir ameldir. Geçen hafta söylemiştim tekrar söyleyeyim. Yahudiler Medine'den Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara olan muhalefetini duyduktan sonra bu adam bizim terk edilmedik yolumuzu bırakmayacak. Ne varsa hepsini terk edecek diyerek e, hasretlerini dile getirmişlerdi. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hali buydu. Ehli kitaba müşriklere ve dinsiz güya, dinsiz olduğunu iddia insanlara benzemekten bizi şiddetle sakındırmıştı Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse bizler de Kendimizi kontrol edeceğiz. Onlara benzemeyeceğiz. Onların söz amellerine benzemeyeceğiz. Kutladığımız günler onların kutladığı günler olmayacak. Tatillerimiz, kılığımız, kıyafetimiz, oturma adabımız, yememiz, içmemiz, insanlara muamelatımız onlara benzemeyeceğiz. O kadar benziyor ki sözlerimiz bile. Daha düne kadar teyze oğlu, amca oğlu vardı. şimdi ne var? Kuzen var. İslam bize en güzel hayat tarzını öğretmiştir dostlar. Bu güzel hale bu güzel yaşantıya uyduğumuz sürece ne kadar insanlar kınarsa kınasın ne kadar insanlara yobazca gelirse gelsin. İslam'ın bir gereği ise bu yaşanacak bunun her birinin karşılığı sebef var. Ona uymayan her şey terk edilecek bunun her birinin karşılığı sebef var. Ve bu hal üzere Rabbimiz Azze ve Celle'ye kavuşursak ki çok yakınlık kavuşacak kurtuluşa Yoksa bir kavme benzeyen onlardandır buyuran Aleyhisselatü ama tehditinin içine gireceğiz. Dersimizin sonunda ismi geçen bir tane sahabimiz vardı. Onun hali hakkında çok kısa bilgi verelim. Ebu Vakıt el-Leysi ki Ebu Vakıt onun künnestir biliyorsunuz. İsmi ise Haris bin Avf'dır. Radıyallahu anh meşhur bir sahabedir. 85 yaşındayken Hicriye 68 senesinde vefat etmiştir. Allah Azze ve Celle ondan razı olsun. Bizleri de onların yolundan giden, onları ölmek etmen ve onlara cennette komşu yapma kullar mahkemesi. Sözümüzün sonu. Aḥrūdahu anā ilhamilillāhi rabbil